Anlatan Murat Yılancı, A, Ural Arısoy, Yaşlı Adam Serkan Öztürk, Oğlan Savaş Bayı'ndır. Köyde yaşayan yaşlı ve fakir adamın beyaz bir atından başka bir şeyi yokmuş. Ama öyle bir atmış ki güzelliği dillere destan. Köyün ağası bu yaşlı adamı kıskanır, atı satın almak ister. Bak yine diyorum Nazlı'ma. Gel şu atı bana sat. Satmam ağam satmam. Bak kaç para istiyorsan veririm. Parası bakımından değil ağam. Bu at benim için at değil. Bir dost gibi. İnsan hiç dostunu satar mı? Ya o attan hiç dost olur muymuş? Gel şu atı satma. Yok dedim ya ağam. Ben bu atı satmam. Satamam. Niye <gülüyor> öyle şey sen bilin. Baba baba. Ne oldu oğlum? Baba. Baba at yok, at yok! E, i̇yice baktın mı sağa sola? Baktım baba, baktım. Yok. Sanki yer yarıldı da içine girdi. Gördün mü? Bu atı sağa bırakmayacakları, çalacakları belliydi zaten. Bağ satmış olsaydın ömrünün sonuna kadar rahat yaşardın. Şimdi ne param var ne at? Hele dur. Şu anda sadece at kayıp. Ondan ötesi bilinmez. Atın kaybolması iyi mi oldu, kötü mü oldu bilemiyoruz. Bekleyip göreceğiz. Aradan 15 gün geçmeden at ansızın geri dönmüş. Meğer çalınmamış, dağlara gitmiş. Kendi kendine dönerken de vadideki 12 vahşi atı peşine takıp getirmiş. Bunu duyan ağa şaşırıp kalmış. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ağam, aleyküm selam. Senin oğlan da hemen alıştı atlara. Ne zaman görsem at üstünde, cirit atıyor. He, ne diyecektim? Ee, kusura bakmayasın. Sen aklı çektin galiba. Atın kaybolması ne <gülüyor> kadar iyi oldu senin için. Bak şimdi bir sürü var. İstersen bir çiftlik bile kurabilirsin. <gülüyor> ne desem ki ağam. Böyle erken konuşmamak lazım. Atlar geldiler ama... Dur dur dur. Bak bak bir attan düştü. Ana bu seni olan değil mi? Yürü yürü bakalım şuna. Ya hiç olmadı bu atların gelmez Baksana ölüm ölümdendi. Sen en başta hata ettin. O atı bağa satacaktır. Bak başın dertten kurtulmuyor. Ağam belki haklısın ama unutma ki biz hakkımızda neyin iyi neyin kötü olduğunu bilemeyiz. Sadece Allah'tan hayırlısını isteriz. Senaryoya uyarlayan ve yöneten Vural Arısoy.